''Bu aşk bir bahri ummandır, bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz, buna haddü kenar olmaz.'' ''Delilim sır Kur'an'dır, delilim sır Kur'an'dır, bunu bilende ar ağır olmaz.'' Bunu bilende ağır olmaz Salatullah, selamullah Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Aleyke ya Habiballah Salatullah, selamullah Salatullah, selamullah aleyke ya resulullah aleke ya habibullah seyfullah sözünde mestdir seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldı desidir şeyhinden aldı desidir divan-ı rakâlem istidir Divan erâ kalemnistdir, ne söylese kınar olmaz, ne söylese kınar olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habib.